Açık Dergi devam ediyor. Açık Radyo'dasınız. 99.9 ya da Açık Radyo.com.tr üzerinde. Üçüncü yarım saatimizde Ayşe Ercar'la beraberiz. Programın başından beri defa de belirttiğimiz gibi. Yüzyıl var bir konuşacağız. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet eski bir radyocu. Evet çok özledim. <gülüyor> Belgeselci Hatta, evet. ve yazar. Evet. Evet. Şimdi bir e, yapay zekaya e, dair romanla e, Evet. ...bu stüdyoda sizi ağırlamaktayız. E, siyah Kitap'tan yakın zamanda yayınlandı... Evet. ...diyebiliriz zannederim. Evet, Yüzyıl, Üst Başlık... Yüzyıl serinin adı. Üç yada dört kitap çıkacak. İlk serinin ilk kitabı Bay Binet. Hı. Bunlar birbirinin devamı mı olacak Devam romanı, sürekli? evet, devam romanı. Yani tabii bana kalsa... ...hepsini bir arada bin sayfalık bir şeyde yazardım... ...ama o bin sayfayı görünce tabii... ...alırlar mıydı, okumak isterler miydi bilmiyorum. Hı hı. O yüzden biraz şey gibi... hani. Batı'daki bizim bu yeni bilim kurgu filmler diziler falan vardır ya onun devamlılığı gibi. Ee, işte devamlılık şeyi. Okuyan da zaten e, devamı ne zaman demeye başladı. Batı'da şeyi yapıyorlar ama her ay çıkarıyorlar. Hmm. Yani devam romanlığı var bilim kurguda ama her ay çıkıyor. Hmm, her ay. Bizde tabi öyle bir kitle yok. Yani öyle bir e, tüketici kitlesi yok. Okuyucu kitlesi yok. Her ay çıkaramayız. Ben çıkarırım da. Bu genel manada roman okurluğu içinde zaten geçerli aslında evet. bakarsanız ama bir de Artificial Intelligence tarafından bakıldığında... ...yapay zeka tarafına ...Türkiye'de henüz çok büyük bir tartışma açıldığını söyleyemeyiz. Biraz Hı -hı. böyle merakları... E, ...eskiden nerdler şimdi biraz meraklara doğru genişlemiş bir çevre. Evet. Ama bir tartışma açıldı aslında bakarsanız. Yani Sapiens'in o kadar çok okunmasının... ...ben başka manasını tabii, göremiyordum. Tabii tabii başladı. Başladı e, e, biraz geç başladı tabii. Hı -hı. Ama, dünyaya göre... Dünyaya yaşayayım. göre çok geç başladı. E, edebiyatı... E, ...bayağı yok yani benim bildiğim kadarıyla... İlklerden diyeyim. çünkü ilk gibi gözüküyor ama belki birisi yazmıştır yapay zeka üzerine Türk yazar İlaki. bilemiyor bilemediğim için de ilk benim romanım demeyeyim ayım olur ee, ama edebiyatı falan da ufak ufak başlıyor ee, insanlar merak ediyorlar çünkü çok ciddi bir şey var ya yani. bir şey oluyor dördüncü sanayi devrimi diye otomasyonu konuşuyoruz ama bunu daha da aşan yapay zeka kognitif sistem bilişsel sistem dedikleri her yerde yani. Görüntü olarak bir insan formunda da form demeyeyim ama yani görüntüsünde olabilir ya da hiç donanımı olmayabilir. Her yerde karşımıza çıkabilecek bir biliş sistemiyle karşı karşıyayız ama biz daha çok bir insana benzeyen robotları evet. öncelikle ilgilendik. Yani aaa mimikleri benziyor, ağzı benziyor, konuşması benziyor falan diye dikkatimiz nihayet konuya çekildi artık. Nasıl oldu bu? Ya mesela şeyi hatırlıyorum. Meryesler de ilk aya yolculuğu çektiklerinde oradaki e, ay sakinlerinde kızı delilere benziyorlardı. <gülüyor> Biz de galiba ilk uzaylı şey e, yapay zeka hakkında görselleştirmelerde de galiba hep insanı benzettik bir şekilde. Bir 30-40 seneye naz atıyor galiba. Sen biraz uzay gibi düşünüyorsun. Galiba. Yani, biraz da dışarısı gibi düşünüyorsun. Şimdi belki? meşhur ro robotlar var yani. İşte Sophia onlardan bir tanesi. Onun bir videosu, tabii çok çok eski Sofya nereden baksak, 5-6 bilmiyorum yani yıldır daha fazla olabilir. Gittikçe yazılım gelişiyor ve baya mimikleri falan filan değil, başka biçimde de biliş sistemi de çok gelişiyor. İnsan kendine benzer bir şey gördüğünde hı hı. bir dakika diyor. Muhtemelen bir dönem, benim bu tabii şeyim, kişisel fikrim, bir dönem yapay zekalar, robotlar, insan formunda ortalıkta gezecekler. 30 yıl, 40 yıl falan ama daha sonra bence hiç de o biçim olmayacak. Özgün, kendileri bağımsız, insana benzemeyen biçimler seçecekler. Biz genelde şeyi de yani... Bilinmeyen herhangi bir şeyde uzay varlığını da hı hı. kendimize yakın şey yapıyoruz. Evet. Formluyoruz. Hatırlayan şeyi ne o? İT'yi. Tabii hı, ki. Üç aşağı beş yukarı e, benziyor. Belki de hı. değil işte kelebeğe benziyor. Belki de yani ya da başka bir şeye benziyor. Hiç bizim hı hı. henüz bilmediğimiz bir şeye benziyor. 40-50 yıl sonra sokaklarda bu insanlar insan dedim bu arada yapay zekaya <gülüyor> bu insanlar gezer ama biçimlerini kendileri özgür iradeleriyle artık değiştirler insan gibi gözükmek istemeyebilirler biz istiyoruz bunu şimdilik hmm. şimdilik biz hükmediyoruz gibi gözüküyor mesela ama onların da bize hükmedebileceği ya da kendi şekillerini değiştirebilecekleri bir akla ulaşacakları zaman gelecek diyoruz bundan korkuyorlar tabi yani Hawking'in uyarısı da böyle yani bunlar kendilerini geliştirecekler bir, ne, bir noktada duralım çünkü şimdi geldiğimiz nokta Burada ne şu en en gelişmiş işte IBM Watson ya da başka şeyler baya baya nesneyi biliyor yani nesnenin bilinci var ne demek masayı tanıyor işte insanı tanıyor falan her şeyi tanıyor kendini tanıyan da çıktı yani kendini tanımak felsefi anlamda söylemiyorum bir nesne olarak sesini tanıyan robot da var sesini tanıdı hı hı. bu çok ciddi bir şey. Yani nesneyi bilen bilince gelmek üzereler. Tam gelmediler ama gelmek üzereler. Bir de özneyi bilen bir, bilen, bir bilinç var felsefede. Yani kendini bilmek bu. işte bu Sokrateslerin, işte Delf mabetlerinde de vardır. Doğu literatüründe de vardır. İslam literatüründe falan her yerde. Yani insan evet. nedir sorusuna yanıt pek çok şekilde verilir. İşte özneyi bilen bilinç olduğu zaman e, insan mı olacak acaba diye... Konuşuluyor e, filozoflar arasında fakat biz genel olarak da aslında insan biçiminde gezen herkesin de e, özneyi bildiğini kendini bildiğini söyleyemeyiz hatta nesneyi bile yani bütünüyle nesneyi bile tam anlamıyla bilmiyor insan işte o yüzden de biraz insansı insan ayrımı beşer insan ayrımı gibi böyle bir tek evet. ayrımlar yapılıyor dolayısıyla aslında karşımızda nesneyi bilen bir bilinç varsa e, insana benzeyen bir şey geliyor. Evet bir sıçrama gerek çakardı tabii ki orada öz bilince. Evet sıçrama. öz bilince evet biz ama biz insanlıkta da öz bilince ulaşmış insan sayısı çok az yani öyle çok Şüphesiz, da evet. yani, övüneceğimiz bir şey var mı bilmiyorum yok demeyeyim de ayıp olur bilmiyorum yani. Evet bir eşit, eşitlikçi tarafınız var bana kalırsa buradan bakınca evet, yani ben neden, olmasın neden olmasın diyorsunuz. Neden olmasın ihtiyaç olduğunu düşünüyorum insanları rahatlatacağını düşünüyorum büyük isyanlar ve kıyımlar olabilir. E, bu, bu, bu, bunu inkar etmiyorum yani öyle de gözüküyor ama en nihayetinde gelecek insanlık adına e, sanki biraz daha kendileriyle kalabilecekleri sanat felsefe üretebilecekleri e, zamanlarını daha çok yemek içmek üremek için yani yaş ayakta kalmak için harcamayacakları bir dönem geliyor. Ben bunu, buna seviniyorum ya. Hmm, aslında insanlara bir çeşit yardımcı da. Nefes gibi. aldıracak belki <gülüyor> nefes aldıracak. Ama bu kadar pembe değil tabii her şey. Yani keşke bu kadar pembe olsa olabilir. Yani diyalektik böyle. Bir taraftan yıkar, diğer taraftan inşa eder. Yani bir negatif bir şey gelirken pozitif iyiliğini beraberinde getirir. Pozitif bir şey gelirken negatif yansımalarını beraberinde getirir. Kaçınılmaz bir şey. Peki Baybinet kimdir diye sorduğumuz o zaman. Ee, Bay Binet işte bilmiyoruz daha yani ben... <gülüyor> Biles, normal, sonunda normalde şimdi romanda <gülüyor> üç tane bölge ayrımı var. Bunu coğrafi olarak yaptım ben. Böyle olacağını öngörmüyorum elbette ama kolay anlatabilmek için. <gülüyor> Birinci bölgede yaşayanlar herkese insan diyor ve hatta insan türleri diyor. Yapay zekaya da, Hümekler Hümeckler dediğim Elon Musk'ın bahsettiği. Teknolojik teknik kuramında da uyan yani biz hı hı. böyle evrimi biyolojik olarak beklemeyelim hızlandıralım implant takalım kendimize hı hı. işte nano jellerle eksinür yapalım daha hızlı kavrayalım yapay zekarla eşit duruma gelelim ki hayatta kalalım yoksa bunlar bizi yiyecek diyor özetle hı hı. bunlara ben hümek diyorum bir de doğal seçilmiş insanlar var. Yani birinci bölgeden, üçüncü bölgeden seçilmişler. Rahim havuzunda orada doğanlar. Muhtemelen artık rahimler, rahim havuzlarında insanlar doğmaya başlar. Geçen birkaç hafta önce de yaptılar zaten. Yapay rahim yaşadı. diye bir... Yaşadı, evet. <gülüyor> ee, birinci bölge böyle bir yer. Herkesin birbirini kabul ettiği artık bir yer. <gülüyor> İkinci bölge e, robotlardan oluşuyor sadece. İnsanlardan ve yapay zekalardan sıkılmış, bıkmış. Bunların kibirinden, bunların her şeyi her şeye merkezi merkeze kendilerini koymalarından bıkmış son derece eğlenceli bir grup yaşıyor orda robot biraz çizgi film evet. üçüncü bölge ise insanın kutsal olduğunu Allah'ın halifesi olduğunu dolayısıyla yapay zekayı insan halifemi yaratıyorum diye bir yapay zeka yarattı ama iş öyle değil asıl esas olan tanrısal yaratımdır diyen ve yapay zekaya şiddetle karşı duran insanların yaşadığı bölgeler. Aslında herkesin yaşayabildiği bir dünyada. Evet, bir arada ben ayrıştırdım bunları. Normalde şimdi böyle bir perspektifler olacak tabii ki. Yani <gülüyor> kimisi çünkü daha konuşmuyoruz, konuşacağız. Karşımızda bizzatî bize benzeyen, edimleri, hareketleriyle, tavırlarıyla, düşünme biçimiyle, aşık olmasıyla hayal görmesiyle. Yani hayalde görecekler belli ki foton hani meselesine gelince. Bir şey gördüğümüzde Görüntüsü de bize benziyorsa ki bence şart değil bize benzemesi. Kaşı gözü bayağı bize benziyorsa biz buna ne diyeceğiz? Soru bir, bu. <gülüyor> e bu, bu. Bu robotsa ben neyim? O zaman ben de mi robotum? Ya da bu insansa peki ben neyim? İnsan nedir? Burada uzlaşmaya varmış olanların yaşadığı yer. Birinci bölge bunu şiddetle reddeden insanın özel olduğunu düşünenlerin olduğu yer. Üçüncü bölge. Bunların kendi aralarındaki diyaloglar ve... ...bir takım e, maceralar, aşk maceraları tabii. Bay Binet birinci bölgede yaşayan birisiyken... Hı hı. ...üçüncü bölgeye görevli olarak geçen bir karakter. Ee, sıradan bir karakter, gittikçe olgunlaşan bir karakter. Ee, romanın trajik bir yanında var, bütün bölgeler haklı. Hı. Taraf tutamıyorsunuz, bütün bölgeler haklı. Yani dramdan daha çok trajik bir yapısı var... Kolay okunuyor bunu bunu bu, bu, sevdim kolay okunsun isterim kimse de, Hı -hı. Yani didaktik bir şey öğretmeye falan da kalkmıyorum A, Hı -hı. tabi arkasında bir felsefe ve özellikle din felsefesi var romanın ama e, mümkün olduğu kadar kolay okunsun ve e, aşkı da özenle anlatmaya çalıştım yani böyle fast food bir şey de anlatmadım tabi Hı -hı. bulunsun bir de aşk bulunsun herkes aşk aşk romanı okuyor falan diye de koymadım tabi e, bir de ben şaşırdım ben böyle aşk olan nasıl anlatırmışım Hı -hı. çok şaşırdım kendimi beğendim ben yani. ...iyi oldu... ...öyle güzel okunan bir roman... ...ama benim asıl derdim... ...bu üç ya da dört kitabın sonunda... ...insan nedir, yapay zeka insan... ...diyebilir miyiz sorusuna yanıt vermek... ...peki merak ettim... peki biraz daha araştırsam... ...ipuçları bulurdum ama... ...Lütfi Ali Askerzade için... ...evet bu romanı bu ona ithaf ettim... Ee, Bulanık mantığın kurucusu kendisi. Bulanık mantık nedir? İşte yapay zekanın alt birimleri var. Ee, bu alt birimlerden bir tanesi. Olmazsa olmaz birimlerden bir tanesi. Bulanık mantığı şöyle basitçe anlatayım. Hı -hı. Bütün her yerde görüyoruz biz bulanık mantık, Çamaşır makinelerinde falan da var. Metrolarda kullanılıyor. Her yerde Hı -hı. kullanılıyor. İşte normalde bir sıfır, bir sıfır, evet hayır, evet hayır diye hareket eden Hı -hı. bir sisteme ara durumlar koymak. Hı -hı. Buna sağduyu diyebiliriz. Hı -hı. Mesela çamaşır makinesine... Biz eskiden, hala da öyle bizim yaygın kullandıklarımız maalesef. Ama atıyoruz kirli çamaşırları, deterjanı koyuyoruz, klasik olarak işte suyunu, muynu falan filan yıkıyor. Şimdi bulanık mantıkla yapılmış bir çamaşır makinesine siz deterjanı şey kirli çamaşırları koyduğunuzda, o evet hayır diye yıkamıyor. Onu. Onun önce kir oranını ölçüyor, hı hı. ne kadar niceliği olduğunu ölçüyor, ona göre deterjan ve şey kullanıyor. Su kullanıyor. Mesela ara durumlar. Bütün evet, bu doğru. şeyde de yapay zekada mesela görürsünüz ya da robotlarda. Hı hı. E, meşhur bir Japonya'da bir deney vardır. Yani bir, bir bölümünü sisteminin bir bölümünü devre dışı bırakıyorlar. Hı hı. Bir Birkaç saniye durup tekrar e, faaliyet haline geçiyor. Ara durum kullanıyor. Yani buna sağduyu diyoruz. Mesela ayağıyla itiyorlar. Hı hı. Görmüşsünüzdür şeyde. Ee, neyin basın ee, Dynamics'in hmm. robotları evet. hayvana benzeyen hayvan formuna Gerçekten benzeyen korkucular. çok güzeller ya <gülüyor> yani çok Mesela böyle. itiyorlar değil mi ayaklarıyla evet. tak diye bir sıfır olsaydı onun orada kapanması gerekirdi tekrar denge sağlıyor yani sağ duyu sağ kullanıyor i̇şte bunların hepsinin altında yatan bulanık mantık bulanık mantık birimlerinden bir yapay zekanın kurucusu da Azeri bir Türk. Yani benim için Türk ya da işte İngiliz olmasının bir değeri yok tabii elbette hı hı. ama... ...şu sebeple teşekkür etmek istedim. E, tanınmıyor. Azerbaycan tanıyor. Türkiye tanımıyor 90 küsur yaşında hala doktora dersi veren Berkeley'de. E, gayet, de, gayet de fıstık gibi şey. Yani 93 mü, 95 mi bilmiyorum. Bir, bir röportajını okumuştum. E, orada şey diyordu. Ben... Şey olmamı ya ben dünya insanıyım elbette yani benim bir yerim yok ben az Bakü'de doğdum Türk'üm ama annesi galiba Rus işte Amerika'da büyüdüm ama ben dünyaya ait bir insanım ama buladık mantığı kurarken ki inatçılığımı da Türk olmama borçluyum demişti böyle yani inat inatçılık varsa o Türklük'tendir Türkiye övgü yapmak için değil de. Teşekkür etmek için yani buradan çıkmış bu coğrafyadan çıkmış bir insanın hı hı. E, bulanık mantığı bulmuş olması da şık bir şey, bizim övünç duyacağı duyacağımız bir şey. Ama genelde de öyle oldu. Yani mesela Batı dijital düşünür. Batı için evet hayır çay içer misin evet ya da hayır. Hı hı. Bizde ara durumlar vardır. Olur abi. E, yani sağ ol, yani falan. Biz biz bulanık <gülüyor> mantıkla çalışırız. Bizim doğunun kafası öyledir yani. Hı -hı. Ee, niye olmasın abi ama batı bunu anlamaz mesela. ya evettir ya hayırdır biz randevularımıza da e, bulanık mantık hareket ederiz işte dörtte buluşalım abi dörde beş geçe on geçe falan abi ne haber geldim falan bizde hep ara durumlar vardır gündelik yaşamda da Hı -hı. dolayısıyla bunun kurucusunun da bir doğulu olması Rus coğrafyasında doğuya katıyorum Hı -hı. Ee, Normaldi. ben ona teşekkür etmek istedim ismi duyulsun da da. hani burada da duyulsun o beni duyar mı şimdi İngilizceye çevriliyor gidecek kitap Hmm. Çok isterim. Çeviriyor mu İngilizce? Evet çok. çevriliyor. Eylül'de. Hayır. Yine ee, siyah kitaptan mı çıkacak? E, oradan mı? Yok oradan başka yayın evleri. E, işte İngiltere'de bir ilişkimiz var. <gülüyor> bir de bu İskandinav ülkelerinde edebiyat açısından ciddi bir şey var. E, bir, bir, yani bir hareketlilik var. E, or, oradan, Kanada'dan e, çıksın istiyoruz. Onlar belki daha hızlı tüketirler. Muhtemelen öyle doğru. Evet. evet bir de benim gördüğüm kadarıyla tabii okuyabildiğim <gülüyor> kadarıyla hepsini nasıl okuyayım ...romanlar arasında... Um, ...henüz şeye cevap vermiyor romanlar. Yani... özne nedir sorusuna cevap vermiyor. Henüz vermiyor. Yani zihinle... E, bilin, ...şuuru aynı kategoride okuyor. E, batıdaki romanlar. Hı hı. Ben ayırdım. Fark eden fark eder. Fark, et, yani fark edilsin diye yazmadım da... ...bu işleri bilen, felsefeyle biraz ilgilenen kişiler... ...o ayrımı fark eder. Fark eder de birisi bana... Aa, çok iyi bir iş yapmışsın derse de ben de mutlu olurum. Olmazsa da ne yapayım? Zihinle şuur ayrımı ya da işte neyse üst üste gelmesi biriklediği zaten şu anki bu yapay zeka tartışmalarında belirleyici aslında Çok kaynaklarından belirleyici. bir tanesi. Şimdi doğudaki kavramlar farklı, batıdaki kavramlar farklı. Batıda da kıta Avrupası felsefesi doğuya yakındır. Yani son dönem çalışmaları. Öyle yok. oldu. Her oldu. Hı -hı. özellikle. Ee, zihin burada biraz gündelik işleri, aklı meaş dedikleri Arapçada, aklı meaş denilen şey, gündelik hı. işleri yürüten bir şeydir. Hı hı. Zihin olmadan, yani yoldan geçerken kamyonu çarpar, biz ölürüz yani. Hı hı. Farkındalığı oluşturur, dışarıdan data gelir, fotonlar hı. göze çarpar. Yani bir frekansı vardır onların, alt üstte atom yani bir, bir şekilde çarpar, içeriye dönüşerek gider, görüntü oluşur. Ses, görüntü, ne varsa her şey, bütün fenomenler zihin denilen bir medya ortamı gibi bir yerde... E, ...görüntüye dönüşür. Hı hı. Aslında o görür yani göz görmez... ...ya da kulak işitmez, ortam görür. Zihin böyle bir şey. Fakat e, akıl... E, ...doğuda aklı meat. Aklı meaş ve aklı meat diyor. ayrılıyor. Aklı meaşa zihin diyor. Hı hı. Aklı meat da meat... E, ereye bağlı akıl. Yani bir akıl var ama... Hı hı. ...o akıl ereye bağlı olarak hareket ediyor. Hı hı. E, dolayısıyla... ...şuur onun üzerinden... ...inşa oluyor ve bunun sonucu olarak... Öz, öz varlık işte özüm dediği bizim özümü pek severim öz özümü buluyorum kendimi arıyorum ne demekse kendilik bu romantik bir iş değildir ama felsefi bir iştir gerçekten o kendilik meselesi sonradan olur insan doğuya göre <Gülüyor> tabi doğu dediğim e, coğrafya olarak ayırmıyorum yani antik Yunan'da bir sürü insanı da katıyorum yani hatta batı dediğim zaman ee, bu şeyi de katıyorum yani üniversitelerde eğer atıyorum İran'da analitik felsefe konuşuluyorsa batıyı oraya da katıyorum. ya Ben düşünce of. olarak doğu ve batı diye ayırıyorum. Hı hı. Ee, doğuda insan sonradan oluşan bir varlıktır. Yani ayakları e, ereye bağlı akla basar ondan sonra inşa olur sonuç olarak şuur varlığı olur. Batıda biyo üzerinden belirleniyor daha evet. çok. Yani Doğuş, biyoloji üzerinden doğdun insansın hı. zaten biyolojin var İmge olarak da kendi görüntünü kendine taşırsın kimlik budur ama Doğu diyor ki ama orada bir ben meselesi var diyor yani beni söyleyemiyorsun diyor hep eklem yapıyorsun benim elim benim kolum benim sesim benim mesleğim benim adım benim aşkım benim çocuğum diyorsun da o benle hep eklemle kendini dışa vuruyorsun hı hı. o ben işte e, senin inşa olacağın zemin diyor Doğu. Hı -hı. Ee, öyle bir güçlü bir felsefi ayrım var bunu tabi şey kıta Avrupası farkında ee, çok da iyi okuyorlar bizde okuma okuma yok yani bizdeki hiçbir felsefi, felsefe kürsüsü e, şeyleri katmıyorum aman diyeyim yani sık etmeyin e, çok önemli isimler var yani kuçradiler falan onları e, eleyerek ama insan nedir meselesine diyelim ki din felsefesi açısından bizde hiçbir şekilde din felsefesi falan yapılmıyor Hı -hı. hiç öyle bir şey yok yani bizde siz kaynaklarınızdan biri olduğunu söylediniz. E, din felsefesi, felsefesi teratürünü biliyorum, iyi biliyorum evet. ve çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. E, Doğu Batı mukayeseli çalışıyorum tabii. Hı -hı. Din felsefesinde de e, varlık nedir, insan nedir? Felsefenin temel sorularından biridir. Din felsefesinde temel sorularında, sorularındandır. Hı -hı. Yani mesela Farabi'nin yaklaşımı diye bir yaklaşım vardır ama Gazali'nin yaklaşımı Hı -hı. var. Farklı farklı yaklaşımlar var elbette bu sorulara yanıt verirken. Din felsefesinin de meselesi yani ileride, ileride dediğim yakında zaten. Mesela robotların namaz kıldığında ne olacak? Ne olacak? Beden yani gitti bütün sizin şeyiniz. Namaz kılarak cennete gitme <gülüyor> e, niyetleri, iyi niyetler bunlar belki ama yani öyledir şüphesiz. Fakat yani onlara da sorgulayacaklar. Yani din felsefesinin de konusu bir dakika. <gülüyor> Şimdi daha alasını yapan var. Bir dakika. Yani bu... Ortalık karışacak, karışacak gibi gözüküyor. Karışacak metin... açıklan, yani daha net bir açıklığa da kavuşabilir aksine. Ben, ben öyle düşünüyorum. Durumla ben i̇nsan de... nedir cevabını buluruz bu sayede. Yani hmm. çünkü karşımızda şimdiye kadar insan dediğimiz şeye benzer bir şey çıkacak. Bizden daha da belki de üretim açısından daha yetenekli değil mi? Daha yetenekli olacağı belli yani. Ee, peki insan ben, eliyle üretilmiş olması insan, bir şey oradan ayırabilirler <gülüyor> insan eliyle üretmek o zaman şöyle diyebiliriz mesela ee, olur mu canım biz onu kodladık yazdık yani, yani sen de peki insan ne yani insanda doğduğu coğrafyanın kültür kodlarıyla var olur yani bilinç bilinçaltı da öyle oluşur yani hangi kültüre doğduysan o kod olarak sana yazılır ve sen onu kendin zannedersin o kültür Bilinç altı olarak senden hareket eder bilincine rağmen sana rağmen hareket eder. mimiklerinle reflekslerinle coşmalarına siyasi eğilimlerine kadar. Hı hı. Her hmm. dünya görüşünü belirler o. Sen de yazılımsın uzun sürede yazıldı bunu kısa sürede yazdık. <gülüyor> yani senin de donanımın var sen beden değilsin eğer doğu felsefesi sen beden değilsin diyorsa. E ben, bu ne bu ete kemiği mi şey yapıyorsun kutsuyorsun yani öbürü de şey yaptı 3D printer da karaciğer üretti. Hı hı. Ama bir taraftan bunu söylerken şunu da söyleyeyim. Daha hücrenin e, tam anlaşılmış değil insan insan insanı var eden hücre beyin Hı. anlaşılmış tabii. çok yüksek bir şeyden de bahsediyoruz küçümsemek değil tabi elbette bu ama soru sormayı açık bir dönem geliyor yani ya yani şüphesiz öyle şimdi son birkaç dakikadayız diye Aa, çok da çok şey kolay geçmiyorum ama Yok. E, bir yandan da şey hani bu zaten tam e, hani mükemmellik meselesi yani tamamına ermek meselesi bir insanın tanımının olduğu işte beyin bulunduğu hücre tamamen ...bilinmiyor diyoruz vesaire ama... ...çok yenilerde bir müzik grubu var... ...bizim dergide yer verdiğimiz... ...Avustralya bir grup... ...onların en son bir yapay zeka... konuştukları bir albümleri var... ...orada robot kusmak istediğini... ...ve ölmek istediğini bağırıyor mesela... ...yani hmm. o kaza şeyi... Kıyamam ...faktörü... <gülüyor> ...arıza faktörünün olmadığı bir dünyaya gidiyor olma... ...belki de... ...bence kabusun kendisi gibi olurmuş gibi geliyor... Olabilir. Hepsi olabilir. Bakacağız o zaman. Bakacağız, göreceğiz ama ilginç bir dönem geliyor. Felsefenin e <gülüyor> hani raflara kaldırıldı denir ya Marks'dan sonra da. <gülüyor> Hegel ile tamamlandı. Tamam bitti. Şimdi coming soon. <gülüyor> Felsefe be is, coming soon. Geliyor. <gülüyor> Peki coming soon demişken şimdi ikinci romanda yer alacak bir e müzik parçası ile bitirelim o zaman söyleşeyip. Evet, bu arada bu Bay içinde de var. Müzik, müzik listesi list var Bay evet. Ee, ikinci romanda ACDC olacak listede yani çalabilirseniz ben... çalarız tabi tabii. tabii. Siyah Kitap'tan seviniriz. yayınlanmış Bay Binet romanı vesilesiyle Ayşe Hacar çok hızlı geçti hakikaten evet, konuşuruz hızlı. belki çünkü belki değil yani bu gündem oluyor açıkça çevremizde biz de öyle hissediyoruz evet, bizde de robot var robot şairimiz var örneğin. Belki yılmaz, evet. size evet. sonra anlatırız dinleyicilerimiz çok biraz istemedim. biliyorlar meseleyi çok Hı. teşekkür ederiz ben çok teşekkür ederim çok sağlık Sağ Sağ katkınız için Sağ olun.